seyr sülük ve şeriata ittiba وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size neyi emretti ise onu tutun. Neyi yasakladı ise ondan sakının. Maalindeki ayetin emri mucibince müminin, her hal ve hareketinde o peygamberin şeriatine uyması farzdır. Bu dünyaya gelmesinden maksat Allah'ın peygamberine uymasıdır. Allah insana bunu emretmiştir. Fakat bu vazifeyi ifa edebilmek için hayvani ve şeytani hislerin yok olması gerekir. Bu hislerin yok olması da ancak o zatı pakı sevmekle mümkündür. İtikat ve ibadette nazarı itibara alınan düstur kemale ihlasla Allah'ın resulüne ittibadır. Hatta ittiba olmaksızın iman ve amel hiçbir suretle makbul değildir. Peygamber aleyhissalatu vesselamın şeriatine uymak, hayvani ve şeytani hisleri öldürmek de tasavvuf yoluyla daha kolaydır. Bir padişahın huzuruna varabilmek için terbiye ve temizliğe ihtiyaç vardır. Aynı padişahın ziyaretine varmak için o padişahın beğenmiş olduğu nizamı, kanunu tatbik etmek gerekli olduğu gibi, hatta memurunun vasıtasıyla bildirmiş olduğu edep ve usullere riayet lazım olduğu gibi, öylece Cenab-ı Halik huzuruna varabilmek için de kendisinin elçilerine beyan buyurduğu edep, kanun, nizam ve terbiyeye uymak lazımdır. Bu yolda gidebilmenin usulü ehli tasavvufun tarifiyle olur. Ehli tasavvuf her zamanda peygamberlerin sözlerini, hali yaşantılarını kendilerine kanuni bir düstur olarak tayin etmişlerdir. Bilhusus Nakşibendi'den kahraman İmam Rabbani Müceddide Elfisani Kutsesi Ruhu mektubatında sık sık sünnete ittiba olmaksızın tasavvufun tasavvurunun mümkün olmayacağını beyan buyurmuştur. Nakşibendiler tarikatlerinin sünnete mutabaat, bidatlerden sakınmaktan ibaret olduğunu tasrih etmişlerdir. Mesela batini ilmine faideli de olsa ruhsatla amel etmezler. Nakşibendiler, azimet yolunu yol edinirler. Umum hallerini, vecd, aşk, muhabbet ve keşiflerini şeriatin ahkamıyla kamuflaj ederler. Bil cümle marifet ve zevklerini dini ilimlere hizmetçi etmişlerdir. Sözleri şeriat, özleri de Kur'an ve hadisle yaşamaktan ibaret hakikattir. Yukarıdaki manayı kast ederek seyri sülük tabir etmekle tarikatlerini tarif etmişlerdir. Buna binaen, tasavvufun tarifi, kalbi masivadan, dimağı batıl fikirlerden, nefsi hayvani hislerden, bedeni mekruhlardan bile temizlemektir. Tasavvuf, ruhu maddeden temizlemek, Allah'tan başka her şeyden yüzünü çevirmek demektir. Bu temizleme olmaksızın tasavvufun, hayali tasavvurdan ibaret olur. Tasavvur ise tasavvuf değildir. Tefekkür, bu hayali tasavvurun fevkinde Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu kainattaki tecelliyeleri müşahede etmektir. Murakabe bölümünde beyan olunacaktır. Kur'an ve hadis yolundan ayrılmış kimseler tasavvuf yolundan ayrıdırlar. Onlar elindeki en nefis iman cevherlerini cevize değiştiren çocuklara benzerler. Sünnet yolundan ayrılıp bid'at yoluna girenler dedirler. Çünkü her bid'at dalalettir. Binaen aleyh, dima, beden yahut kalbini Allah'ın isyanında sarf edenler, tasavvufun lafzından bile uzak ve dalalet çukuruna yakındırlar. Amel noktasında Cenab-ı vacibül vücuda isyan eden, fusula, kusura düştüklerinden dolayı ayrılık hasretinin ateşine atılmışlardır. Kişinin isyanı küfür ise ebedi, fısk ise Ruhu ateşle tasfiye oluncaya kadar cehennemde kalır. Şu halde dünyada iken sözünü, özünü, ruhunu, dünya hayatına göre ateşe benzer şeriat ahkamını tatbik etmekle tasfiye eden bir insan sufidir. Tasfiye fiili tasavvuftur. Öldükten sonra ateşle tasfiye etmesine ihtiyaç kalmaz. Bu tasfiyenin yahut şeriat ahkamının icra edilmesinin yoluna, Seyri suluk adı verilmiştir. Her Müslüman gücü nispetinde buna mükelleftir. Şeriatın ahkamı nefse nazaran nar, yani ateş, kalbe nazaran ise nurdur. Nasıl ki balık su ile yaşıyorsa insan da tasfiyenin itibarıyla İslam'la yaşıyor. Seyri suluk dimağı batıl fikirlerden ehli sünnet vel cemaat'in itikadı ile bedeni aynı itikada mensup dört mezhepten birisinin ibadetteki usulüyle fena huy ve düşünceden kalbi de zikirle bunun zıttındaki arzulardan temizlemekten ibarettir. Seyir yürümek, suluk yol edinmektir. Sünnet yolunu yol edinene salik, sufi, derviş ve sünnetin yol edinilmesine de suluk denilir. Bu yolda tekamül eden zevatlarda madde, alışveriş tesir etmez. Beden ağıyarla beraber olduğu halde kalp daimi bir şekilde yarla olur. Ashab-ı kiram hep böyle idi. Başlangıçta bu insana zor görülür. Bu iyidir. Yolda yürüyen terler, yorulur. Bitkin ve yorgun insana benzer. Yolun bitiminde mükafat olarak istirahat bulur. Yolcu bir manzaraya göz dikip ona aldanırsa, Yahut yolun yokuş yerlerinde oturup durursa, Gideceği yere varamadığı gibi, Salik de sulukunda seyir esnasında, Manzara gibi keşfe, keramete gözü dikerse, Yahut usançtan dolayı amerine ara verirse, Huzur ve nispete kavuşamaz. Bu yolun nihayetine varanlar, Şu ayeti kerime ile öbülmektedirler. Huzur ve nispeti bahşeden Allah, onlara övmüştür. Ricanullatulehim ticaretu ve la beyun an ve Onlar öyle adamlardır ki ne bir ticaret ne de bir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmak ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin cehennemi müşahede etmek anında dehşetle döneceği günden korkarlar. Sıddıkların yolu bu yoldur. Gerçek müminlerin ilimleri ve sulukları marifetten ibaret bir keyfiyettir. Aynı zamanda bu yol bir yerden diğer bir yere nakl olmak da değildir. Bilakis bu yol korkusuz, endişesiz, iç içe girmekle esveli safiliğinden, âlâ-yı ve ahsen takvime giden bir yoldur. i̇mam Rabbani'nin beyanına göre, seyri sülükte dört merhale vardır. a. Seyri ilallah'tır. Yani, kalbinde iç içe bölünüp, ilmi bir hareketle, edna ve esfel bilgiden, âlâ ve eşref olan ilme, ondan da terakki ederek, vacibil vücudun ilmine varmaktır. Şöyle ki, bu yolun bitiminde, salik'in kalbinde, mümkünatın ilminden hiçbir bilgi kalmaz. Kainat diye tabir olunan maddenin eseri, kalpte yok olduğu an, insan fena fillah olur. Çünkü bu nihayette, maddenin eseri, sureti bile yoktur. Burada sen, ben yok. Bu keyfiyet huzur ve nispetle isimlendirilir. b. Seyri fillahtır. Tenzih, takdis, İtibar, şuun, sıfat ve isimlerden ibaret vücub eşit, yani hiçbir suretle yokluğu tasavvur olunmayan vücut, yani var mertebelerinden kinaye ve işarettir. Daha doğrusu seyri fillah, ibareyle tabiri mümkün olmayan makama varmaktır. Bekabillah demekle tarif olunur. C. Seyri anillah'tır. Kavuşmuş olduğu alayı illiyğinden esfele ve başladığı noktaya ilmine dönüş demektir. Bilkülliyye vücub mertebelerinden mümkinat mertebelerine iniş kastedilir. Burada salik Hakk'ın izniyle halka döner. Hem uzak hem yakın, hem mahrum hem mahrem, hem bulmuş hem olmuş, hem güvercin hem dam, hem alim hem avam. Zıtlar hep onda birleşmiş. Arif-i Billah makamıdır. Bu makamda Arif-i Billah Allah'la Allah'ı unutmuş. Balık ve su misali gibi. Onunla ondan dönmüştür. Hem ok hem okçu. Hem av hem avcı. D. Seyri fil eşyadır. Burada Arif-i Billah olan zat, birinci seyirde tamamen unutmuş olduğu ilmini tekrarlar. Tediricen hatırlar. Birinci ve ikinci seyirde kalp ve ruh latifesinin çalışmasıyla yolcu sultanın huzuruna varır. Huzura varış anında kuvvetten, hareketinden, aklından, zekasından tamamen sıyrılmıştır. Heyecan ve fena keyfiyetinden çağırılırsa duymaz ve seslenmez bir halde olur. Hatta hançer vurulsa hissedilmez. Hoşluk içinde bir hoşluk. Hiç ender hiç olur. İşte burada salik, Kendini yok ettiği için Allah onu var eder. Kullu men aleyha fân. Yeryüzünde her ne varsa hepsi fanidir Maalindeki ayetin hakikatini tüm kainatta müşahede ettiği gibi kendi nefsinde de müşahede eder. Salik kendi nefsini şeriatla bildirilmiş olan Cenabı Hakk'ın emir ve fermanında yok ettiği için o da kulundan yarım can almakla yüz can bahşeder. Yokluğu ile haliki ondan razı, kendisinin var olması ile o Rabbinden razı. Aldığı bağışlarla baki olur. Kafesten çıkıp yaylaya giden, çiçekleri alan keklik gibi salik, haram sarayından dönmüş, cepleri dop dolu, dağıtmaya hazır bir tüccar gibi olmuştur. Büyük rakam küçüle küçüle sıfıra düşer. Sıfıra inmeden okunur. Ne olursa olsun bir ismi vardır resmiyle bulunur Rakam sıfıra indikten sonra eksi artı içinde eksiden artıya çıkar Artı ise sonsuz hudutsuz tarifsizdir İşte kıyamet burası Bu kıyameti bulmakla salik bakıyı olur veı kavvehurrab bir kedul Celalval Ancak ikram ve Celal sahibi Rabbinin zatı bakıyıdir Birinci ve ikinci seyir tamamlandıktan sonra faidesi Salik'in kendisine aittir. Üçüncü ve dördüncü seyir başkası içindir. Risalet makamı da üçüncü ve dördüncü makamdır. Bu makamda bizzat Cebrail'den emir alan peygamberdir. Peygamberler bazen vasıtasız olarak Rablerinden, bazen de Cibril'den alırlar. Bu makam ilk ve son peygamber olan Seyyid-i Mursel'in Hazreti Yasin'de hitam bulmuştur ve kapısı kapanmıştır. O zatı Enver'in Cibril'in vasıtasıyla veyahut vasıtasız almış olduğu vahiy ve şeriati kemal bulmuştur, beyan olunmuştur. Onun için velinin almış olduğu ilhamda, alimin tekmil etmiş olduğu ilimde yeni bir teşriği söz konusu olmaz. Mevcut şeriatı anlar ve ona göre onu beyan eder. Hazreti Ahmed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinden onun sünnetiyle onun izinden giden mirasçılar bu dört seyrin nihayetinde bizzat Cibril'den değil bilvasıta Cibril'in yardımcılarından ilham alırlar. Almış oldukları ilhamla yeni bir şeriatı tanzim edemezler. Kur'an, hadis ve mezhep imamlarının sözlerini en iyi ve güzel bir surette anlarlar. Bunlardan kimisi peygamberin nübüvvet barajından feyz alır, kimisi de onun velayet barajından feyz alır, kimisi de zülcenaheyn olur, her iki barajından feyz alır, aldığı feyze göre mirasçı olur. Mirasçının derecesi kerametinden değil takva ve istikamet suretinden anlaşılır. Bu dört seyrin nihayetinde olan zatın ilmi denizden süzülmüş su gibidir. Kur'an ve hadis de deniz gibidir. Her birisi bir pınar. Hazreti Taha deniz, müctehit ve silsile ricali birer burulardır. Madde alemine göre de Hazreti Ahad'ın nuru zatında merkezleşmiş Hazreti Ahmet güneş gibi. Kamil mürşid diye tabir ettiğimiz alimler birer mercek. Sair insanların kalbi ise kömür. Rabıta da kamil mürşidin merceği Kömür gibi olan müridin kalbini tedricen aşkla yakar, alevlendirir. Salik'in nefsi şehvetten aşka, mecazden hakikate tebdil verir. Birinci ve ikinci seyirde bedene ayrı bir ruhaniyet gelir. Ayrı bir ruh üfürülür. Bu bir nurun ilahidir. O nurun ile Salik öyle bir basirete sahip olur ki, nazarında, dün, bugün, yarın, yakın, uzak, Serbestiyet ve tuzak bir olur. Eza cefa aynı seviye. Dördüncü seyrin nihayetinde peygambere ittiba kemal bulmuş. Halkı Hakk'a davet etmeye layık olmuştur. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ ve بَص۪يرَةٍ اَنَ وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Habibim de ki, işte bu benim yolumdur. ''Ben insanları Allah'a bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de bana tabi olan da böyleyiz. Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden de değilim.'' Mealindeki ayeti i kerimede ''Ben de bana tabi olan da buyrulmuştur.'' Yani şeriatı tatbik etmekle sünneti ihya eden bana uymuş oluyor. Onun basireti açılır. O da basiret üzere Allah'ın emri ile halkı hakka davet eder.'' irşat eder demektir. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi şöyle buyurur: Seyri suluk 40 günde de olabilir. Salik suluktan şeyhinin emrettiği ismi çekmekle bu kemale kavuşulur. Bazı meşayih kim 40 gün samimiyetle ibadet ederse hikmet ilmi kalbinde açılır, dilinden fışkırır demişlerdir. Halvetin güzel sureti Şaban ayının 15. gününden Ramazan ayının bayramına kadardır. Sülük'e girmek için küçük ve büyük günahtan tövbe etmek, istikameti doğru, aklı mazbut olmak ve şeyhin emri şarttır. Evvelden sulukun şartları beyan olunmuştu. Gafz-ı Hizani ve mensupları ise sulukun nazarı itibara almayıp seyri süluka daha önem verdiler.